Dijital Kültür Makaleleri 31 Dijital Sokaklar Dijital kuşaklar bilmez. Çocuklukça sokakta geçerdi. Okul ve evde geçirilmesi gereken zaruri zaman dışında kalan tüm vakit sokakta yaşanırdı. Oyun oynamak, daha usturuplu bir ifade kullanmak gerekirse sosyalleşmek için. Zaman zaman düşünmeden edemiyorum. Çocukluğu 70'li yıllarda geçenlerin sokaklarda oynadıkları oyunlar acaba... Gelecek kuşaklara kayıpsız devredilebildi mi? Kız çocukları hala ip atlıyor mu, lastik oynuyor mu? Erkekler iki taşı kale direği yaptıkları halde patlak bir topun ardından koşuyorlar mı? Tek kale veya çift kale? Takım seçimi için elleriyle ayamaya ya da ayaklarıyla aldım verdim yapıyorlar mı? Yaz aylarında idrak edilen Ramazan gecelerinde iftardan sonra kadar hep birlikte saklanmaç oynuyorlar mı? Bugün bir çocuğa kazanç çömlek patladı ne demek desem cevaplayabilir mi? Ya da kurt olmayı sorsam. Belki istop veya kurtarmaç kendine bir yol bulup bugünlere ulaşmış olabilir ama yağlı tıntın konusunda tereddütlerim var. Misket veya bilye oyunları kirişi kırmış olabilir ama çivi konusunda aynı iyimserliğe sahip değilim. Dijital kuşaklar, Y kuşağı, Z kuşağı, genellersek dijital yerliler için yukarıdaki anlamda sokak kavramı da değişti. Profesör Doktor Mutlu Binark'ın ifadesiyle o sokak artık dijitalleşti. Dijital sokak oldu. Nedir dijital sokak? Dijital yerlerin ellerinden düşüremedikleri akıllı telefonların tabletlerin ekranıdır. Onlar oyunlarını artık dijital sokaklarda oynuyorlar. Evlerinden dışarı çıkmadan. Biz takım arkadaşlarımızı rakiplerimizin yakalayıp hapsettikleri kaleden, rakibe yakalanmadan arkadaşımızın birine dokunarak kurtarmaya çalışırdık. Hep birlikte kaçabilmek için kalede el ele tutuşur beklenirdi. Bugünün dijital yerleri dijital sokaklarında dünyanın dört bir yanında da yaşayan arkadaşlarıyla oluşturdukları dijital takım ile başka bir takımı dijital mağaralarda dijital savaş alanlarında kılıçtan geçirerek, parçalayarak, otomatik silahlarla imha ederek yok ediyorlar. Dijital VAHŞET Sokak çocuğu olmak bizim zamanımızda ebeveynler tarafından ayıplanan bir şeydi. Çünkü onların çocukluğunda da sokak kavramı yoktu. Çocukluk ya evlerde geçerdi ya da parklarda. Oysa köyden kente göçün yoğun yaşandığı 60'lardan itibaren şehirler beton yığını haline gelmeye başladıkça alanlar kabaca ikiye bölünmeye başladı. Ya beton ya da korkutucu arsa. Belediye arsaları parka dönüştürmeden müteahhitler onları betona çevirdi. Çocuklar da pragmatik davrandı ve ellerindeki imkanı kullandı. Evlerin arasında var olması gereken zaruri sokaklar birer oyun alanı oldu. Dijital sokakların bu ilk yıllarında da benzer bir sıkıntıdan bahsedilebilir. Dijital yerler sınırlı fiziksel ebatlara sahip akıllı telefon, tablet veya bilgisayar ekranına mahkumlar. Dijital sokakları çok dar. Onları bu dertten belki de ikinci bir şans yakalayan sanal gerçeklik teknolojileri kurtaracak. Dijital gözlüklerle nihayet 360 derece dijital sokaklarına kavuşacaklar. Belki o zaman dijital bir ortamda da olsa ip atlar, saklanmaç veya kurtarmaç oynarlar. O nedenle bu oyunları kurallarını unutmamalı bir yerlere yazmalıyız. Tercihen sosyal medyada bir yere. Zamanı geldiğinde onlar arayıp bulurlar.